Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız bir konudan devam ediyoruz bugün. Buğday Derneği'nden Gizem Altın'la Arıları Yaşatalım projemizden bahsetmiştik. Geçtiğimiz haftalarda arılarla ilgili neler yaptığımızı ve bu Avrupa destekli projemizin adımlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün de bu konuya devam edeceğiz. Bu sefer konunun içerisinden bir kişi var. Girne Amerikan Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Direktörü Hüseyin Balkay'a telefon attığımızda. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Bora Bey. Kıbrıs'a biz de ilk defa uzanmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için bizlere ve projemize de olan katkılarınızdan dolayı. Ben size çok teşekkür ediyorum. böyle Çok faydalı ve yararlı bir projeyi hazırladığınız için ve bunu uyguladığınız için. Ee, aslında bir arıcı olarak, bir arı olarak ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Zaten Gizem Hanım'a da bunu özellikle vurgulamıştım. Ee, arıya yapılan her hizmet insanlığa yapılıyor. O açıdan çok kıymetli, çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. <gülüyor> Biz de teşekkür ederiz. Ee, şimdi. Rica ederim. Konuya girmeden önce hem projenin detaylarına hem de e, arı ile arıcılıkla ilgili de sizle sohbet etmek istiyoruz ama önce hem sizi hem de e, burada bu e, Amerikan Üniversitesi'ndeki Üniversitesi arıcılık araştırma, geliştirme ve uygulama merkezini biraz kısaca tanırsak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Tabii ki. Yani özetleyeyim yaptığımız çalışmaları. Öncelikle ben kendimden biraz bahsedeyim. Ben e, arı sevdalısı bir insanım, benim mesleğim aracılık yani üniversitenin aracılık bölümünden mezun oldum sonra ziraat ile tamamladık e, eğitim hayatımızı e, fakat ben hayatımda aracılık dışında başka hiçbir iş yapmadım e, çocukluğumdan itibaren araların içerisinde yaşayan birisiyim Aralarda da çılgınca seviyorum e, ve e, araları sevmezseniz onunla iletişim kuramazsınız onunla başarılı olamazsınız ben buna inanan bir e, kişiyim öncelikle biz Kıbrıs'ta ne yapıyoruz? Tabii benim aracılık geçmişim aslında uzun yıllar Türkiye'de devam etti. Yaklaşık 15 yıl kadar. Ben Türkiye'de aracılık çalışmalar yürüttüm çeşitli kurum ve kuruluşlarda. Son 5 yılda da Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'ta olma amacımız Yine Amerika Üniversitesi araya özellikle Kıbrıs arasına çok özel bir ilgi duyuyordu. Bu da Kıbrıs arasının artık arada yok olmaya başladığını farkına vardıktan sonra biz bu yerli Kıbrıs sırasını nasıl koruyabiliriz? Bu zenginliği, bu yerel güzel arıyı nasıl koruyabiliriz Den yola çıkarak böyle bir merkez oluşturuldu ve ben de bu merkezin şu an sorumlusuyum. Bu faaliyetleri yürüten kişiyim. Ve bu bağlamda bizim ana amacımız yok olmaya başlayan bu Kıbrıs arı ırkını e, koruma çalışmaları yürütüyoruz. Bununla ilgili e, arı gel merkezleri ve koruma noktaları oluşturduk. E, çünkü e, dışarıdan başka ülkelerden maalesef adaya e, bu ekolojiye uygun olmayan e, arılar geliyor ve bu arılar mevcut yereldeki yüz binlerce yıldır burada var olan yaşayan e, bu değerli arıyı dejenere ediyor, yok ediyor adeta. Bunun korunması gerekiyordu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem doğal koruma alanları oluşturarak hem de laboratuvar ortamında bunları elde etmek. Yani geriye bir dönüş yapmaya çalışıyoruz. Asıl bizim merkezin ana faaliyet alanı bu. Hı hı. tabii bunun yanı sıra yine bu faaliyetleri yürüttüğümüz bu koruma noktalarında bu bölgelerde bölge halkına arıcılıkla ilgili sürekli bir e, ekolojik arıcılık eğitimleri veriyoruz. Onları arı konusunda bilgilendirmeye e, çalışıyoruz. Ve onların da e, Kıbrıs arısıyla arıcılık yapmaya, teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, onlara karşılıksız zaman zaman e, arı kovanları da e, veriyoruz, hibe ediyoruz. Ki yeter ki bu arılar yok olmasın. Canlı ayakta tutabilmek amacıyla. Tabi bunun yanı sıra biliyorsunuz arıcılık deyince akla sadece bal ürüne geliyor. Halbuki Arının birçok e, ürünü var sal dışında. Arı sütü, propolis, e, polen, e, balmumu gibi. Biz aynı zamanda da e, bir merkez olarak bu diğer arı ürünlerinin de üretilmesi ve tüketimin konusunda bir farkındalık yaratarak e, bu konuda çeşitli e, faaliyetler yürütüyoruz. Hı hı. Size... Aynı zamanda hı hı. E, yakın bir zamanla da bir arıcılık müzesi kuruyoruz Kıbrıs'ta Dina Üniversitesi bünyesinde geçmişten geleceği de e, arazakla ilgili e, alet çıkmanlar ve e, canlı arı materyalleri bu müzemizde sergilenecek Hı hı. Özetle bunları yapıyoruz şu anda. Bayağı kapsayıcı, kapsayıcı ve bütünleyici bir proje olmuş gerçekten buradaki evet. uygulama merkezinde yaptıklarınız. <gülüyor> Sizi dinlerken bizim ister istemez bizim tohumla alakalı yarattı, uyguladığımız çalışmalar, yürüttüğümüz çalışmalar aklıma geldi. Biz de evet. buğday derneği olarak atalık tohumların ve yerel türlerin önemini her zaman vurgulamaya ve bunların kaybolmaması için e, gerekli çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. E, siz de aslında Kıbrıs arısıyla orada arı, hayvancılıkta Aynen. da yani arıcılıkta da benzer bir şey yapıyorsunuz ve o türün aslında kaybolmasını bir şekilde engelleme, engellemek istiyorsunuz. Kesinlikle benzer, benzer. Yani sizin tohumda yaptığınızı biz de e, arı genin bu mevcut yerli arının yok olmaması için çalışıyoruz. Hı hı. Evet. Şimdi e, şu bizim dikkatimizi çekiyor. Sosyal medyada bu projeye başladığımızdan beri yaptığımız paylaşımlar gerçekten çok ilgi çekiyor. Arı ile alakalı yapılan paylaşımlar e, dediğim gibi belki bu tohumla alakalı paylaşımlardan bile daha fazla ilgi görüyor diyebiliriz. E, haberlerde de son yıllarda çok sık rastlıyoruz. İşte e, arıların e, sayılarının azaldığı, e, kolonilerle alakalı kolonik kayıplarının e, giderek arttığı ile alakalı e, haberler çok e, çıkıyor medyada da. Bunlar tabii ister istemez insanların e, şunu sormasına ...sebep oluyor? Ne oluyor arılara... ...bugün? Bugün hem dünyada... ...hem de Türkiye özelinde arıları... ...ne durumda olduğunu bir özetleyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Özetlemeye çalışayım Bora Bey. Öncelikle dünyadaki... E, ...arının durumuyla... E, ...Türkiye'deki arının... E, ...durumu arasında bir farklılık var. Tabii... ...hızla e, arılarda bir yok oluş... ...maalesef görünüyor. E, Türkiye'deki bu yok oluşun e, ana sebebi e, kişilerden, yani arıcılardan, bu arıcılık işiyle iştira eden insanlardan, yani biz insanlardan kaynaklanıyor. Yani yanlış uygulamalardan Hı -hı. aslında. Tabii tabii yanlış uygulamalardan, Hı -hı. teknik hatalardan, e, yeteri kadar e, hastalık ve mücadele etmemekten, işte e, sentetik kimyasal tarım ilaçları, e, bölgeye uygun arı tiplerinin, uygun, o coğrafya uygun arıların kullanılmaması gibi birçok neden var. Bu bizim kendi insanın eliyle yapmış olduğumuz hatalardan kaynaklanıyor. Onun dışında başka bir unsur yok arıların yok olması Yani çok böyle mistik veya ütopik bir konu değil. Aslında bakarsanız Türkiye'deki arıların yok olmasının nedeni biziz yani. Biz insanlarız arıların yok olması. Fakat dünyadaki konu biraz daha farklı. Yani dünya özellikle Amerika biletçilerindeki konu biraz daha farklı ve bu da henüz tartışma konusu aslında Amerika'daki yalan yok olma sebepleri halen tartışılıyor ve henüz üzerinde e, tüm otoritelerin karar vermiş olduğu evet sebep şudur diyebildiğimiz net evet. bir şey yok. Net bir resim yok henüz. Ama Türkiye'de net bir resim var. Bunu söyleyebiliriz. E, ben çok yakın, e, çok sıcak bir konu. Bugün öğlen e, Aydın'daki e, birçok aracıyla görüştüm. Çünkü Aydın'da ee, geçtiğimiz günlerde bine yakın arı kolonisi bir anda yok olup gitti öldü. Hı hı. Bu aşırı sıcaklardan dolayı e, mevsim normalar üzerinden yaşanan sıcaklıklardan dolayı e, o, o sıcaklığı adapte olmayan arılar e, adeta e, tamamen aşırı sıcaktan dolayı sert olup arı kolonlarında ölümler e, yaşandı. Yani bu küresel iklim değişikliğinin de bir neticesi. Fakat e, bununla birlikte örneğin e, bizim Kıbrıs'ta aracılık yapıyoruz. Kıbrıs'ta zaten ortamdan sıcaklık yazın e, 45 derecelerde 50 dereceler civarında. E, ama sakat aydın da, bir anda e, bir 40 derecelik 45 derecelik bir ısı bir anda araların yok olmasına ölmesine sebebette veriyor. Ama yıllardır e, Kıbrıs'ta sıcaktan dolayı hiçbir arayanın e, zarar gördüğünü veya öldüğünü rastlamadık. Evet. Öldüğüne rastlamadık. Burada şunu gösteriyor bize, biraz arıcılık kültürü ve e, ve arıcılık e, tekniği de önemli burada. E, biraz insan unsuru da önemli. Ya sadece küresel iklim değişikliği değil, aynı zamanda arıcıların e, yeteri kadar e, bilgiye sahip olmamasından kaynaklanıyor ki, özellikle Türkiye'de son 20 yılda e, hem arı kovanı hem de arıcı sayısında e, deyin verilmesi hormonel, e, çok sağlıksız bir büyüme var her iki konuda da. Hem arı varlığı hem de arıcı sayısında. Bu da e, deneyimsiz e, arıcıların maalesef e, yoğun bir şekilde artmasına sebeb vermiş durumda ve bundan dolayı da arı zararları, e, arı bakterileri çok yaygın bir şekilde kol geziyor ve bir de e, tabi bu ısı değişimlerine karşı arıcının yerleşmiş bir kültürü olmadığı için e, bunlar e, yeterince mücadele Türlerin de, türlerin de coğrafyaya yabancı olmasının etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Kıbrıs arısı örneğini Tabii. verdiniz sıcaklığa dayanıklı Tabii. bir tür olarak. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Zaten e, en büyük eksik Türkiye'de bu. Yerel e, arı ekotiplerin yavaş yavaş yok olmasından dolayı. Çünkü e, sıcak bir iklimde, arı sıcağı zaten binlerce yıldır adapte olmuş. Ve o coğrafya uygun bir şekilde yaşamını sürdürebiliyor. Fakat siz oraya uygun olmayan, o iklime, o habitata uygun olmayan bir arıyı o bölgeye götürüp orada yaşatmaya çalışıp ondan verim almaya çalıştığınız zaman belli bir süre sonra ani bir iklim değiştiğinde tamamen yok oluş başlayabiliyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kuşağındaki arılar Karadeniz'e götürüldüğünde binlerce arı kolonisi birkaç ay içerisinde Yok olup gitmiştir. Oradaki e, iklim ve bitki e, örtüsüne e, adapte olamadığı için, oraya çok uygun olmadığı için e, yok olmuşlardır. O ikimiz yerli genlerimizi muhakkak kendi bölgesinde muhafaza etmemiz en önemlisi ve bunu evet. korumamız gerekiyor. Her, her verdiğiniz... Yani tüm... Her verdiğiniz örnek araya giriyorum ama gerçekten tohum konusuna o kadar e, birebir örtüşüyor evet. ki dünyanın her tarafında da şu an e, çiftçilere e, tam anlamıyla bir propagandası yapılan işte genetiği değiştirilmiş organizmalar olsun hibrit tohumlar olsun evet. laboratuvarda geliştirilip böyle büyük e, verimler alınacağı iddiasıyla şu an e, adeta istila ediyor tarlaları. Ama dediğiniz Aynen. gibi özellikle iklim değişikliği gibi iklimin e, tahmin edilebilirliğini kaybettiğimiz bu günlerde Yaşanan ani hareketlere karşı bu e, satılan e, ve yani bir verim elde edileceği e, sanısıyla alınan bu ürünlerin çok başarısız olduğunu ve e, olayın Hindistan'da e, çiftçi intiharlarına kadar gidebilecek ciddiyete ulaştığını biliyoruz. Arada da aynı şeyi anlatıyorsunuz tamamen. Kesinlikle aynı. Çok benzer konu. E, zaten e, Amerika'daki arı yok oluşan altında yatan sebep de aslında arılara yapılan manipülasyonlar kaynaklanıyor. Yani e, birçok bilim adamının e, vardığı nokta o. Çünkü Amerika kıtasında bizde Avrupa, Asya ve Afrika'daki gibi bir e, arı orijini yok. Yani bir e, ana vatanı yok arının Amerika'da. Aha. Amerika'da bir arı yok. Tamamen Asya'dan ve Avrupa'dan e, sonradan <gülüyor> arılar <gülüyor> oraya götürülmüştür. <gülüyor> Dolayısıyla oradan film alabilme için de maalesef çeşitli manipülasyonlar yaparak e, verim alabilmişlerdir o bölgelerde o geografilerde ve bu da belli bir süre sonra bir çöküşe neden olmuş durumdadır hı hı, özellikle hı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sonuç e, bunu doğurmuştur yine Avrupa'nın ve Asya'nın birçok ülkesinde de yine benzer durumlar var yani yapılan manipülasyonlar bunlara daha çok sebebiyet veriyor tabi e, aslında bakarsanız bu manipülasyonlarla birlikte çevre kirliliği ee, çarpı kişiye betonlaşma doğal alanların azalması işte termik sanserler gibi şeyler de bu faktörler bir sinerji oluşturuyor. Aslında bir güç oluşturup arıyı tamamen artık şey haline getiriyor. Ee, doğayla karşı karşıya getiriyor ve dayanamıyor, direnemiyor ve stresle birlikte Tamamen arılar hı hı e, çöküyor. Dediğiniz gibi çöküyor. tek tek bir öyle. sebep üstüne e, uzlaşılabilmiş değil. Ama bahsettiğimiz evet. her şey aslında bugün iklim değişikliği olsun, insan sağlığı üzerine ciddi etkileri olan e, diğer problemler olsun aslında çok örtüşüyor. Yani insanla e, arının aslında kaderlerinin birlikte yürüdüğünü söyleyebiliriz değil. bu noktada. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle ki biliyorsunuz e, Einstein arılar yeryüzünden kaybolursa insanlığın 4 yıl ömrü kalır diyor. Arı, arıların en büyük hizmeti polinasyon. Bitkileri dölleyip bizlere meyve sebze vermesi en büyük katkısı. Ben de o İnsanlığı konuyu için... konuyu oraya getirmek istiyordum. Yani arılar evet. sadece bugün arıcıları ya da işte ben bağsız kahvaltı yapamam diyenleri mi ilgilendirir yoksa insanlığın tamamının bir problem midir bu? İnsanlığın bütünün bir problemi. Hı hı. E, çünkü eğer arılar yok olursa yavaş yavaş bizim soframıza artık meyve gelmemeye başlayacak, sebze gelmemeye başlayacak. Onunla birlikte onunla o zincir halkaları yavaş yavaş kopmaya başlayınca hiçbir bitkisi e, senin, ürün soframıza gelmemeye başlayacak ve bununla birlikte yavaş yavaş adım adım e, insanlığın sonu gelecektir. Ekosistem için de önce önemli, ve, e, çok önemli. Ve bilimsel birçok çalışma da bunu destekler durumda. Evet, ekosistem içerisinde etiniz, çok önemli e, bir halka. Bu den yaptığı gibi. Hı hı. Yavaş yavaş proje ile ilgili biraz konuşalım istiyorsanız. Siz de evet. e, ortaklarımızdan biri olan e, Makedonya'da e, bir ziyarette bulundunuz. Hani buradaki evet. gözlemlerinizi e, ve hani hem e, sizin Kıbrıs'ta ya da gezdiğiniz diğer arıcılık faaliyetleriyle olan farkı ve bu gibi ziyaretlerden arıcıların neler öğrenebileceğini dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben Macaristan'da e, Buday sayesinde, orada bu proje sayesinde e, çok iyi gözlem yapma fırsatı buldum. Gördüğüm ilk şey Makedonya'da, bir kere e, öncelikle oradaki aylar çok mutlu. Ben çok mutlu gördüm. <gülüyor> e, biz örneğin çok geniş e, kalabalıklarla arılıklara ziyaretler gerçekleştirdik hiçbir arı e, gelip de bizi rahatsız etmedi, bize sokmadı. ...bize karşı hiçbir agresiflik sergilemediler. Ee, hem bu onların genetik yapısından... ...ıksal özelliğinden kaynaklandığı gibi... E, ...mutlu olmalarından da kaynaklanıyor bu. Çünkü e, etraflarında... ...onları doyuracak çok zengin... E, ...nektarlı ve polenli bitkiler... ...çok fazla sayıda vardı. Çünkü e, gittiğimiz her adımda... E, ...çok geniş akasya bahçelerini gördük. E, arlarını isfar edebileceği çok bitkiler... Eklip dikilmiş aralar için ve bu da araları mutlu kılmış. Ve tabi bunlar da doğal alanlar. E, hiçbir e, zira ilacının olmadığı, doğa tamamen e, organik diyebileceğimiz alanlar olması araları mutlu kılmıştı. Ve bizdeki gibi e, orada gözlemlediğim e, 300, 300 yıllık e, arıcılık geleneği olan aileler, Sürdürüyor halen bu greneği. Yani bizdeki gibi, Türkiye'deki gibi çok hormonal, çok sağlıksız bir arıcılık büyümesi yok. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir bölgeden, bölgeden arıcılık. bilgiden Ve hı. bizdeki gibi bir gezginci arıcılık sistemi de yok. Sabit genelde ve yerel arılar korunmuş. Arıları gözlemlediğimizde arı kovanlarındaki arıların yapısı hemen hepsi tamamen homojen bir yapıdaydı. Hiçbir farklı arı gözlemlemedim. Dolayısıyla oradan bu anlamda bizim e, Türkiye'deki arıcıların çıkaracağı çok dersler var. E, kendi genel arılarını korumak anlamında. Onların daha verimli olduğu gerçeği de ortada. Onların daha sağlıklı yaşamlarını sürdürdüğü gerçeği. E, bunun yanı sıra e, başka bir arıcılarımızın buradan alması gereken konu e, arıları mutlu kılmak gerekiyor. Onlara muhakkak doğal besin maddeleri yani çiçekler veya bitkiler... Ekip dikerek onlara besin kaynağı yaratmamız gerekiyor. Onlara e, şekerli su dediğimiz şurup yerine doğal e, nektarlı bitkiler sunmamız gerekiyor. Bu onları daha çok mutlu ve çok daha uzun ömürlü kılacaktır. Aslında olabildiğince arıların kendi yaşam yaşamlarındaki müdahalemizi minimuma indirmekten bahsediyorsunuz. Dışarı, dışarıdan Kesinlikle. farklı Kesinlikle. besin destekleri olsun ya da tarımda çeşitli yanlış uygulamalar dolayısıyla işte kullanılan kimyasal ilaçlar vesaireyle bu müdahalelerin minimuma inmesi aslında o arıların da en mutlu bir şey mutlu şekilde yaşamalarını evet. sebep oluyor. Kesinlikle zaten sloganımız şey en az müdahale, aracılıktaki en iyi aracı en az müdahalede bulunan aracıdır. Sadece biz teknik aracılıkta diyoruz ki aracılığı aralarımıza belli bir dönemlerde ona bir yön tayin etmek, ona yardımcı olmak, onun sıkıntılarında bir nevi bize daha fazla verim versinler diye onlara katkı sunuyoruz. Onun <gülüyor> ötesinde onları çok fazla rahatsız edip onlara çok fazla müdahalede veya Dış e, şartlar sunmamamız gerekiyor. Hı hı. Proje kapsamında elde edilen bu bilgileri projenin sonunda bir portal vasıtasıyla da daha geniş bir kitleyle e, paylaşma fırsatımız olacak. Şimdi programın sonuna gelirken tabii dinleyicileri de e, şöyle bir soru gelmiş olabilir akıllarına. Tabii çok farklı arı ürünlerine ulaşma imkanı e, oluyor dinleyicilerimizin ama... E, nasıl nelere dikkat etmeleri halinde doğru bir arıcılığı desteklemiş olabilirler ya da kendileri bu arıların e, bu kötü gidişatında dur demek için ne gibi şeyler yapabilir. Şimdi öncelikle e, yeşil alanlarımıza sahip çıkarak yani bizim mevcut yeşil alanlarımıza e, ağaçlarımıza bitkilerimize sahip çıkarak ellerinden geliyorlarsa imkanları varsa, ee, yaşadıkları yaşam ortam, e, yaşadıkları ortamda yeşillendirme e, faaliyeti yaparak çünkü e, yapılacak her e, bir yeşillendirme veya bir bitkinin e, etkilmesi, dikilmesi arılar için bir yaşam kaynağı oluşturacaktır bunlar. Biz bunu farkına varmasak da görmesek de onlar çok gizli bir şekilde gelip muhakkak o e, çiçekten o bitkiden muhakkak faydalanıyordur. Ee, biz bunun farkına varamayabiliriz bazen e, sabahın beşinde geliyor olabilirler veya hiç ummadığınız bir dakikada gelip aralar ondan muhakkak istifade ediyorlardır. Onlar çünkü çok büyük bir sessiz çoğunlukları var Onu her zaman biz onlara e, farkına varamayız. Bunu yapabilirler öncelikle yani onların yeşil alanlarını koruyarak ki e, birçok Avrupa ülkesinde yaygın bir şekilde balkon aracılığı e, gelişmiş durumda. Aslına bakarsanız birçok insan kendi balkonunda da e, yaşadığı ortamda e, ben aracılığın yapabileceğine inanan kişilerden birisiyim. Ki şu anda e, yaşadığım ofisimin e, bir balkonunda da bir terasında e, bir arı kovanım var. Hem de camdan bir arı kovanım. E, zaman zaman onları da seyretmek suretiyle, onların çalışma sistemlerini seyretmek suretiyle o Onları burada yaşatıyorum ve burada balkonda arıcılık yapıyorum. Bunu da yapabilirler, buna da girişebilirler. Herhalde arıcıyı ya da arı ürünleriyle de ilgili insanlarsa arıcılarını tanımaları ve onun yaptığı uygulamalarla alakalı, ilgili bilgi almaları da bu konuda atılabilecek iyi bir adım herhalde. Kesinlikle öyle, kesinlikle, kesinlikle Bora Bey. E, ve e, aracılığa başlarken doğru bir adımla, sağlam bir adımla ilerlemek gerekiyor. E, çok yanlış e, veya e, bizim e, konu komşudan dediğimiz e, kulaktan doyma bilgilerden değil de tamamen teknik ve doğal bilgilerden edinerek e, yapılacak uygulamalar daha doğru uygulamalar olacaktır. Aksi durumlarda çünkü çok bilgi kirliliği de var maalesef yani olduğu gibi. Evet. dünyasında. Çok hı. yanlış bilgiler dolaşıyor etrafta. Daha doğru bilgiye ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Peki Hüseyin Bey, hem projemize olan katkılarınızdan dolayı hem de Amerika Üniversitesi'ndeki merkezinizdeki güzel çalışmalarınız için tekrar teşekkür ederim. Hem de konuk olduğunuz için. Dediğim gibi projede olan katkılarımızda ve paylaşımlarımız devam edecek hem bu program üzerinden. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda da kolay gelsin diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, iyi çalışmalar.